Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seydil murselin. Muhammed ve alih ve sahbi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, Onurlarımız vefat ettikçe sizlere âd-kerimelerden ve hadis-i şeriflerden Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden tabi bununla birlikte tehlikelerinden bahsetmeye devam edeceğiz inşallah ve rahman. Şimdi geçen derslerde de dedim kazanmaktan daha zor olan muhafaza etmektir. Kazanabiliyoruz bir şeyler namazlar, oruçlar teravihler, teheccüdler, mukabeleler, hatimler. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu arada kazandıklarımızı koruyabiliyor muyuz? Oruçlarımızı muhafaza edebiliyor muyuz? Yoksa orucu deldiriyor muyuz? Çünkü oruç bir kalkandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu Asliyamu cünetün, oruç bir kalkandır. Yani kalkan ne yapıyor? Adamı harpte düşmanların işte mızraklarından, oklarından muhafaza ediyor, canını koruyor. Oruçta insan ne yapıyor? Allah Teala'nın azabından, gazabından, cehennemden koruyor. Çünkü Allah için aç susuz kalıyor. Tabi niyeti kâli susa. riya yapandan bahsetmiyoruz. Gösteriş yapan şirke düşmüştür. Allah için olmayan bir şey e, kalkanlık yapamaz. Yani insanı muhafaza demez. Oruç bir kalkandır. Fakat malem yakırık. Deldirmedikçe. Yani kalkan ne vakit iş görür? Delik değilse. Ama bunu deldirirse yırtarsa, yıpratırsa orucun kalkanlığı bozulur. Çünkü neden? O delikten, yarıktan düşman gelir sana yine. Nefis ve şeytan sana bir zarar ulaştırabilir. Onun için kalkanlığı muhafaza etmek lazım. Deldirmemek lazım. Kâluya Resulü Allah dediler ki, ey Allah'ın elçisi bin beyek rikwa kalkan neyle yarıyor? Neyle deldiriyor? Bir insan oruç kalkanını neyle iptal eder? Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem bir kedi bin gıybetin. Yalanla veya gıybet ile. Yani yalan konuşmak artık normal. Mutad diyelim. Mutad hale gelmiş. Yani alışkanlık haline gelmiş. Herkes yalan söylüyor. Bakıyorsun Hacı Hocası yalan söylüyor. Efendim olmayan bir şey, olmamış bir şey söylüyor. Bu yalan demek. Ondan sonra mübalağa yapıyor. Yani abartıyor. Biri beş yapıyor. Bu da yalan. Yalanın küçüğü olmaz, büyüğü olmaz. Bu yalanlar ne yapar? Kalkanı deldirir. Bir hanım çocuğa elinde bir şey mi gösteriyor ya da gel şeker vereceğim falan dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Gelseydi verecek miydin? Dedi verecektim ya Resulallah. Şekerim vardı yani yanımda çocuğa verecektim. Buyurdu ki vermeseydin yalancı olurdun. Dedi ya Resulallah bu da bu da yalan mı sayılıyor? Buyurdu ki evet yalanın Küçüğü Türkte bu say küzeybeten küçük yalan yalancık olarak yazılır büyük yalan büyük yalan olarak yazılır yalanın küçüğü büyüğü olmaz yalan yalandır yani bu bir laf söylüyorsun tabi burada ahde ve fazlalık var söz bozmak var hı ıyanet var yani e, mesela gel şunu vereceğim diyorsun gelse vermeyeceksen bunda bin türlü günah kısmına girer ama Yalandan da nasibi vardır Çünkü neden? Bir şey konuşuyorsun ya Vereceğim Halbuki vermeyeceksin Vermeyeceksen yani oldu yalan Ne kadar e, ince düşünmek lazım İnsan ne kadar rahat konuşuyor Ne kadar boş konuşuyor Ne kadar fuzuli konuşuyor Estaizüle İlla le dey rakibun atid İnsan ağzından ne söz atsa dışarı Yani şimdi Büyükler diyorlar ya konuşana kadar o senin esirindir. Yani içeride tutsak duruyor. canın çok konuşmak istiyor falan. Konuş diye nefis şeytan da teşvik yapıyor. Söyle bunu şöyle şöyle böyle şöyle. Bayağı bir harp yani insan devamlı harptedir. Mücadele ediyor. Orada mesela diyor ki işte söyleme, konuşma şöyle olur, böyle olur. İşte efendim yalan olur, yanlış olur, gıybet olur, dedikodu olur, iftira olur, yani olur, fuzuli olur, batıl olur, boş olur. Yani dünya kadar tabi bu ne diyeyim size e, burada mücadele ederken e, bir insanda ilim olması lazım. Takva olması lazım yani Allah'tan korkacak, haramlardan sakınacak bir de neyin ne olduğunu bilecek. Adam zaten ben ne istersem konuşurum şeklinde bir e, yanlış bilgisi varsa bu adam zaten ne yapamaz? Efendim sistemi işletemez. Yani neyi konuşayım neyi konuşmayayım. Bu öyle durduğu yerde kalır. Ama Bir adamda iman varsa ilim varsa Çünkü yalan, gıybet, iftira Hepsi farklı şey bak Yani bunların hepsinde fark var Bu farkları fark edebilmesi için ilim lazımdır Bilgi lazımdır Ahlakla ilgili Yani İhyaülüm İddinde İmam Gazali Hazretleri olsun Vesaire Kutul Kulüpte olsun Daha sonra birçok ulemanın meşahit, Ahlak ve mevaiz Yani bazı nasihatler ve ahlak ilgili kitapları vardı. İşte Tarikat-ı Muhammediye de bunlardan biridir. İmam bir gibinin. Buralarda insana yani efendim gözün afetleri, kulağın afetleri, işte efendim e yani neye bakarsan, başına bela açarsın, ne konuşursan başına musibet gelir. İşte yani günah bakımında musibetiyle gelip de hemen araban çarpmaz yani. E ee, benim araba çarpmadı düz gitti diye seni ben düzgün adamım zannetme. Çünkü dedi Allah Teala imtihan eder. Herkese aynı anda belayı verse zaten memlekette kezen kalmaz. Herkes devrilir çünkü herkesin günahı var. Mevla peşin vermez cezayı. Sadallahu ve la yuahizullahu an İnsanların yaptıkları zulümler, şirkler, haksızlıklar, iftira büyük zulüm. Adamın yapmadığı bir şeyi yaptı diye katıyorsun. Gıybet büyük zulüm Adam yanında değil Kendini müdafaa demiyor Cevap veremiyor Adamın haline bindiriyorsun İnsanlara zulümleri sebebiyle Allah belalarını peşin verecek olsa <gülüyor> Yerin üstünde gezen bir canlı böcek bile Terk etmez Yani ne demek İnsanların günahlarının şahmeti Uğursuzluğu Nuhuseti O kadar büyüktür ki Onların günahları hayvanların da helakine yetecek kadar sebeptir. <gülüyor> herkesin muayyen süresi var. Yani ölmesi için vakit belirlenmiş. E, veya da belası için. işte 10 sene sonra felç olacak. veya işte 5 sene sonra e, depremin altında kalacak. Neyse yani herkesin bir vakti var. Ya bir bela ile ölür. Ya belasız ölür, yatağında ölür. Ee, Allah onları ne yapıyor? Tehir ediyor. Ne zamana kadar Efendi Hazretleri buyurdu ki saatte bomba kurulmuş. Yani Mevla şeyi kurmuş. Tık tık tık hani o vakit dakikalar geçtikçe onun ayarı var. Mesela vakti gelir gelmez kendi kendine infilak ediyor. Onun için ölüm de böyle bir şeydir. Allah'ın belası böyle bir şeydir. Vakitleri muayyendir. Ee, hiç kimseden kaçacak e, yani efendim açacak değildir. Hiç kimse de kaçıp kurtulacak değildir. Değil mi? Kur Kerim bir mucizidir. Kur'an-ı Kerim'i çok rahat kullar beni aciz bırakamazlar ve muhammed bir mucizidir. İnne ma Kullarım size vaat edilen azaplar, tehditler mesela zina dersen şöyle, içki içersen böyle, kumar oynarsan şöyle. kıybetin belası bu. Bunlar hepsi size vaat edilmiş. Yani Vaid deniyor Arapçada tehdit tarafına Vaid müjde tarafına vaid deniyor e, Korkutma ve Azap tarafına vaid deniyor Size Vaid olunanlar Korkutulduğunuz uyarıldığınız hususlar Le'ad Mutlaka elbette gelicidir Geldi işte çoğuna görmüyor musunuz Mezarlarda yatanların durumu nedir Bu milyarlarca insan kabirde yatıyor Bunların hepsini Allah uyarıcı gönderdi Tüm sohbette söylüyordum işte oradan geçtim bir taraflara, dönemedim o taraflara. Sonra teravide hakkıma geldi. Buraya kadar geldiydim, buraya anlatırken. Yani Allah size cehennemdekiler bağırıyorlar, çağırıyorlar. Medet, imdat. 500 sene, bin sene bağırmak var. Rabbena <tuduitive> <tv> <alguma> ahricina. <Muslims> Ey Rabbimiz bizi çıkar buradan Namel salihan, salih ameller işleyeceğiz. Gayrallezikunna namel. Dünyada yaptıklarımızı yapmayacağız. Başka şeyler yapacağız. Yani namaz kılmazlık kılacağız, oruç tutmazlık tutacağız, teravih kılmazlık kılacağız, Kur'an okumazlık okuyacağız, zikretmezdik zikredeceğiz, şükretmezdik şükredeceğiz, gıybede derdik etmeyeceğiz, yalan konuşurduk konuşmayacağız, dedikodu yapardık yapmayacağız, laf taşırdık taşımayacağız, iftira yapardık yapmayacağız. Efendim işte. Faiz yerdik yemeyeceğiz. Faiz verirdik vermeyeceğiz. Rüşvet alırdık almayacağız. Yani yaptıklarımızı yapmayacağız. Yapmadıklarımızı yapacağız. Ne amel salihan. Gayrallezikünna ne amel. Çünkü yaptıklarımız bizi helak etti. Yaptıklarımız bizi başımızı belaya soktu. Bizi cehennemin dibine indirdi. Şimdi burada inim minnetti 13 Onun için yap yanlış yapmışız. Ya sana burada vaaz ediyoruz be mübarek adam ya. Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Kendi kafamızdan haşa uydurmuyoruz. Hakikatleri size beyan ediyoruz. Biz size ne anlatıyoruz ya? Şimdi sen gelmişsin orada diyorsun ki biz yaptığımız işlerle battık. Biz bunları yapmayacağız. E ne anlattık sana işte yapma bunlar dedik. Kendimize de sana da söylüyoruz burada. Sohbet dinlemezsen, vaaz dinlemezsen dinleyen bile doğru yolu bulamıyor. Ya dinlemeden nasıl bulacaksın? Yani her dinleyen doğru yolu bulamıyor demek istiyorum. Her vaaz dinleyen düzelseydi, memlekte bozuk adam kalmaz. E sen bu kadar nasihat dinliyorsun, hala Allah'ın razı olmadığı işleri yapıyorsun. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Mevla'da cevap veriyor. Evelem nu emmirkum ma tedekkaru fimen Peki ben size ne kadar ömür verdim? Öğüt tutanın, vaaz dinleyip Nasihat kabul edip amel etmesine Yetecek kadar Bir hayat vermedim mi size Yani mesela ne dedim işte oradan geçtim Bu İçhan Nuri'nin Sahabeden biri hiç namaz kılmadı Dediği zırvasına Oradan öyle takıldık gittik yani Esas oradan buraya geçiyordum da Şimdi Adam Çocuk Bula ermiş Abdestini, Namazını kılmış bir sene sonra ölmüş e Mevla onu cennete koymaz mı? koyar Çünkü neden Vaaz nasihat kabul edip amel edecek kadar ömür Vermedik mi size buyurması için Bu bunu Yarın bu sitemi bu azarı Bu azabı yapabilmesi için insana fırsat verme, vermiş olması Gerekiyor hani Allah'a bir şey vacip Anlamında konuşmuyorum ama Bu sözden o anlaşılıyor demek istiyorum Kendi vaadinden E o zaman bu çocuk bir sene namaz kılmıyor Cennete girmesine yetiyor bir gün kılsa E çünkü öldü Öldü yani peşine Bir gün bu ermiş bir gün sonra ölüyor Cennete girmesine yetiyor Veya işte sahabeden biri e, Müslüman oldu Müslüman olur olmaz da Daha yolda Müslüman oldu yani e, e, Sahabenin kafilesine katılmış oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve tanıdı İslam ona tebliğ edildi O da iman etti Hemen de harp patladı O da, da hemen gitti düşmanla savaşırken Şehit oldu Ta koslaptece alamadı. Efendim, bir vakit namaz vakti çıkmadı, girmedi, çıkmadı. Daha o arada çok acele olduğu için alnı secdeye değmemiş diyelim. Eşini bu sahabeden oldu mu oldu? Çünkü Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslüman olarak gören sahabedendir. Ve kullu vaadallahul husnâ Allah bütün sahabeye cenneti söz verdi. Âti kelimesinin müjdesine dahildir ve naildir. Peki bu adam bir vakit namaz kılmadı. E kılmadı ama Mevla buyurur ki e ben size öğüt tutanın e vaaz dinleyip amel edecek olanı yetecek kadar ömür vermedim mi? E bu zatana kadar ömür verdi? Orada Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra ilk farz ne oldu ona? E cihattaydılar. Savaştaydılar. O anda abdest, kusül, namaz durumu yok idi. Hemen hat patladı. Ve hemen cihata girdi. Ve girer girmez de şehit oldu. E bu kişiye yetecek kadar ömür vermiş oldu mu? Oldu. Çünkü neden? Müslüman olduktan sonra ilk farz e Müslümanlarla birlikte savaş olduğu için kafirlere karşı ilk farz cihat idi ona. O anda onun için cihat idi. Ve o farzı yerine getirirken de şehit oldu. Mevla buna sen bir vakit namaz kılmadın der mi? E niye? E vermedi ki ona ömür. Yaşatsaydı kılacaktı. Şehir Şarnur'un lafından gittim oraya. Hiç namaz kılmadan cennete girilir mi demişti bir kere. O da demiş ki ben öyle bir sahabi biliyorum. İlersin okusana pektaşı gibi namaza yaklaşmayın diyorsun duruyorsun. Sarhoşken yaklaşmayın da. Sarhoşken yaklaşmayın. Yoksa namaz kılmayın mı diyecek Allah Celle Celal. Burada da öyle sahabi biliyorsun. Çünkü neden vallahi yolda canını verdi. Namaz kılacak vakti yoktu ki son dakikada Müslüman olur olmaz şehit oldu. O, ne alakası var? Sanki sahabeden... Yaşamış da uzun namaz kılmayanlar var. Haşhakelle. Böyle bir şey milletin kafasına uydurmuş. Şimdi oradan ileri başka konulara geçtim herhalde dün. Sonra aklıma geldi. Yani Mevla ne buyuruyor? Ben sana vazuna saat dinleyip amel edecek olana yetecek kadar ömür vermedim mi? Ne bağırıyorsun cehennemin dibinde? Ne inliyorsun? Çıkarın beni, çıkarın beni Rabbenâ akhrijnâ ya Rabbimiz. Çıkarım çıkar bizi, çıkar bizi. Ne konuşuyorsun? Ben sana verdim mi ömür? Ha bir sene verdiğine bir seneyi sorar. Bir dakika verdiğine bir dakikayı sorar. Bunu verdikten sonra mükellef olursun. Mükellef olduktan sonra sana kaç saniye bile verdiyse o anda Müslümansın Müslümansın. Müslüman olarak iman ettin, İslam'ı kabul ettin birkaç saniye sonra öldün. Mevla sana namaz abdest sormaz. Çünkü ömrün yetmedi ona. Ama on sene yaşayana... E, Bulu'a erdikten sonra diyelim 12 yaşında balik oldu 22 yaşında vefat etti Bu adama mevlane sorar 10 senenin namazını sorar Orucunu sorar Ramazanını sorar Vardıysa malı cekatını sorar E tabi ki zengin değilse hacca niye gitmedi Daha 10 senede Hatça gidilmez mi? 10 senede insan ka kaç kere Hatça gider Sen zengin. E, Ben genç idim Şuyduyum bu idim e, Ne belli senin genç kalacağın Efendim veyahut da yaşlanacağın Ölmeyeceğin. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. E malın var mı? Varsın. Zengin sınıfındansın. Yani şerata göre zengini bahsediyorum. Nisaba malik olması vesaire Sağlığın var mı? Sıhhatin de var. E, felç değilsin. Bir şey değilsin. Yol emniyeti var mı? Var. Güvenceli. Herkes gidiyor. Geliyor. E, şartlara aitsin. E, o zaman sen 20 yaşında ölünce Allah bana hacca sormaz. Niye? E, millet hacca 40'tan sonra gidiyor. 60'tan sonra gidiyor. E, e Ben de derim ki Ya Rabbi ben daha gencidim. Öyle şey olur mu? Namazın genci var mı? Orucun genci var mı? Efendim sen şimdi gencim diye oruç tutmasan oğlum. E gencim diye de hacca gitmesen olmaz. İlk fırsatta gideceksin. Çünkü nisaba malik oldun. Nisaba malik iken artık haç sana farz olmuş. Bir kere. Ömürde bir kere. Çünkü bak insan 20'de ölüyor, 30'de ölüyor. Öyle herkese 60'e 70'e yaşayamaz ki. Yani Mevla sana farz yönelmiş sana. Farz gelmiş başına konmuş senin. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi onun sorar sana. Nasihat tutacak adama yetecek kadar Ömür verdin mi sana 10 sene büyük zaman 2 sene bile büyük zaman 2 kere haç olmuş Yani gidebilirdin Efendim Yani ne sormaz sana 10 senelik hayat sürmüşsün Buludan sonra 20 senelik namaz niye kılmadın Veya niye sen 30 sene oruç tutmadın ya Bunu sormaz Çünkü vakit gelmedi üzerine yani sana o fırsat verilmedi. Verilmeyeni sormaz. Allah Teala hiç kimseye sormaz. Ancak neyi sorar? Neyi verdiyse onu sorar. Para verdiyse zekatı sadakayı, fitreyi sorar. Para vermediyse bunları sormaz. Sağlık verdiyse para verdiyse haccı sorar. Sağlığın yok veya paran yok. İkisinden bir olmasa yol güvenliği yok vesaire gidemiyorsun, gelemiyorsun. Yollar tıkanmış falan. Hacçı sormaz sana. Vermediği imkan Vermediğini sormaz. Peki ben size ömür verdim mi? Verdim. Şimdi senin burada cevap vereceğim bir mazeretin, ortaya koyacağın bir özrün, bahanen var mı? Yok. Ve caa'ikun nezir, uyarıcı geldi mi size? Uyarıcı ne demek? Vaz eden, nasihat eden, tebliğ yapan. İşte bizim gibi Ayet okuyan, hadis okuyan, ahiret var, azap var, ölüm var, kabir var, cennet var, cehennem var diye anlatan geldi mi size? Cehennemde yananlar diyemiyorlar ki gelmedi bize. Başka ayetleri de soruyor tebârek ede. Elemiyetiküm nezîr <gülüyor> Uyarıcı gelmedi mi size? Gâliu <gülüyor> bela, gelmez olur mu? Geldi ya Rabbi. Gâd <gülüyor> Bize vaaz eden, nasıl eden uyarıcılar geldi. Fekedzebnâ. <gülüyor> Biz yalanladık inkar ettik Ölmekten sonra dirilmek mi olur Kabirden sonra Kalkmak mı olur Cehennem mi? nerede şimdi Niye göremiyoruz bir şeyler bir şeyler Uydurduk kaydırdık yalanladık Ve kulna manezelillah min şey Biz dedik ki Allah bir şey indirmedi ya, Peygamberim diye birisi uydurmuş falan Haşa böyle dedik E şimdi biz de bu kadar vaz ediyoruz Benim için ne diyorlar hurafeci Ne diyorlar efendim Uyduruyor haşa Halbuki ben hep ayet-i okuyorum, kaynak veriyorum. Ama millet ne diyor? İşine de ya diyorlar. Boş boş konuş işte. Yok böyle bir şeyler. Ne yok böyle bir şeyler ya? Ben var derken 40 tane kaynağa dayanıyorum. Sen yok dörgen nereye dayanıyorsun? Duvara dayanıyorsun. Koltuğa dayanıyorsun. Yarında cehenneme dayanacaksın. İnentüm illa fi mulalin kebir. <gülüyor> Melekler diyecekler ki siz ne büyük bir sapıklık içindeymişsiniz ya. Peygamber gelmiş, vaiz gelmiş, koca gelmiş. Herkese peygamber gelmez. Varisleri gelir. El ulema varasetül enbiya Alimler peygamberlerin varisleridir, vekilleridir. Yani onların dinini tebliğ ederler. Alâ hulefâ rahmetullah. Benim halifelerime Allah'ın rahmetleri Yasin buyurdu. Dua buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve <gülüyor> men Ya Resulallah senin halifelerin de kimlerdir? Sordukları zaman Buyurdu. İnsanlara hayır öğretenler, elene usluhune muhafize edenler Resul-i Bademi'nin sünneti. Benim sünnetimi millet bozacaklar. Ehli sünneti terk edecekler. Ehli sünneti bozduracaklar. Yolumdan ayrılacaklar, milleti ayıracaklar. Bu benim halifelerim de ne yapacaklar? Milletin bozdukları sünnetlerimi yeniden tecdit edecekler, yenileyecekler, tazeleyecekler. Yani yoluna koyacaklar. Yeniden insanlara vaz edecekler. Bunlar benim halifelerimdir. Buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın anında Resulullah'ın halifesi, halifeti Resulillah diye damga yazmaz. Öyle gidip de adamın anına bir nur iniyor mu, buraya halife yazıyor mu diye bakmayın. Resulullah'ın halifesinin sıfatını, vasfını anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bozulmuş ehli sünnetin ihyasına çalışıyorsa, kim Terk edilmiş sünnetleri canlandırmaya çalışıyorsa Kim şeriat, sünnet, el sünnet ve el cemaatten bahsedip Milleti uyarıyorsa, uyandırıyorsa O Resulullah'ın halifesidir Hadisler sabittir burada gidip de kaşa vurmak, mühür vurmak, ilahiyattan şey, şey almak lazım değil ki Diploma lazım değil ki burada Kim bu vazifeyi yapıyorsa Resulullah'ın halifesi olur Sallallahu aleyhi ve sellem Melekler diyecekler Siz ne sapıklık içindeymişsiniz ya Yani peygamber geldi size veya vaiz geldiyse Sanki hocaları, vaizleri dinlemeyenlere peygamber gelse dinleyecek miydiler? Yani Ebu Cehil dinledi mi? Ebu Lebe en büyük peygamber geldi dinledi mi? Bu insanın nefsi şeytanı efendim bırakır mı insanı? Allah hidayet vermedikten sonra azılı nefis azılı şeytan. Adam efendim bu hocayı beğenmiyorum bilmem. Sen neyi beğenmiyorsun? Sen peygamber gelse beğenmesin be. Beğenmediler işte aynı tiptensin sen. Vahyete abi olmuyorsun. Mantığına uyuyorsun. Nefsine uyuyorsun. Canım şunu istedi iyiyim. Canım bunu istedi konuşayım. Canım bunu istedi şöyle yapayım, böyle yapayım. Nasıl olacak bu? Ve kalu sonra da diyorlar ki levkünnâ nesmâv. Ah biz işitseydik. Halbuki kulakları kepçe kadardı. Niye işitseydik diyor şimdi. Vaazları duysaydık. Belki de duydu dinledi. Kulağına da vurdu gitti. Kalp kulağıyla duysaydık. Hidayet bulsaydık. Evnâkilû. Ah biz akıl etseydik kafamızı bir çalıştıra bir şeydik. Halbuki dünyada herif 5000 e, kişi yönetiyordu. Bürokrat idi, veyahut fabrikatör idi, veyahut bu profesör idi. E akılsız olur mu? Herif e, akıl testinden geçmiş. Zeka testinde mesela bilmem süper almıştı, ha almış. Ama cehennemin dibinde yanıyor. Ne anladım senin aklından? Akıl hangisiydi? Elak mubah Akıl seni uçurumlardan uzaklaştıran, tehlikelerden geri tutan, burada ateş var, azap var, uçurum var diye seni engelleyen de akıl. Aklın kelimesi akıl Arapçadır. Akal'den gelir. Aykal bağ demektir. Aykal ba, akıl akıl bağlamadan geliyor. Niçin? Sende akıl varsa, Efendi Hazreti dediği bu ağzına sürülecek adet aklın olsa Burada seni bağlar. Nereden bağlar? Allah'ın razı olmadığı işlerden seni uzak tutar. E sen de akıl ne arar? 13. cehennemde ne dediler? Bak, ah bizim biz işitenlerden olsaydık ya da kafamızı çalıştırsaydık. Ne demek kafamızı çalıştırsaydık? Vazu nasihatler dinleseydik, sohbet dinleseydik, hidayete erseydik, cehennemden kurt kurtulurduk şimdi. Ma kulnafiye sahib-i Biz bu kızgın ateşin kızdırılmış tutuşturulmuş adamı cehennemin adamları içerisinde olmazdık. Ne işimiz var bizim burada? Bir de bakıyorsun o cehennemdekiler tam bütün kültürlüler orada, entel dantel orada, prof'lar orada, doçlar orada, kamyonlar orada. Hepsi orada. E ne oldu şimdi? Biz akıllıların arasına girelim diye dünyada bunlarla beraber olduk. Şimdi eğer bunlar yanan taraftaymış. Biz de yandık. E bir de çıkışı da yok. Görüyor musun? Fe terefu bize enbi. Suçlarını itiraf ettiler. Kusurlarını kabul ettiler. Ne yarar itiraf etmek? Vaz dinlemeyen adam ifla olmaz arkadaşlar. Sohbet dinlemeyen asla kurtulamaz. Ve zikir ve inledikra tenfa'u bihi. Vazet Habibim, senin nasihatlerin inananlara fayda verecek. E biz kimin nasihatını anlatıyoruz? Sana? Kendim mi nasihat ediyorum sana? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaazlarını, öğütlerini, meblet levhalerini seriyoruz gözünüzün önüne. Onun için size uyarıcı gelmedi mi dendiği zaman gelmedi diyemeyeceksin. Millete niye mesaj çekmedi? Niye telefonu açmadı? Allah razı olsun. Açıyorsunuz. Haberdar ediyorsunuz. İftarlarda, seollerde. Duyuyorum. Çok memnun oluyorum. Tebliğ edenlere dua ediyorum. Allah ne hayırlı muratları varsa onları o tebliğleri vesilesiyle balık eylese. O zaman siz vazife yapıyorsunuz. Ama adam dinlemiyor. Dinlese anlamıyor. Kal kabul kulağını açmıyor. Kafasını çalıştırmıyor. Yani Beni yoktan yaradan var. Bu ölüm neden, nasıl bir şeydir? Ne menem bir şeydir? Adam niye ölüyor? Kendi elinde olsa ölür mü? Kendi elinde değilse kimin elinde? O zaman kim düğmeye basıyor? Kim canları alıyor? Kim canları veriyor? Ana çocuğu kim canlandırıyor? Bir çiğnem eti kim hareketlendiriyor? Sonra onu kim akıl veriyor? El akıl, Göz kulak veriyor. O çocuk adam oluyor, akıllı oluyor, konuşuyor konuşuyor? Sonra birden en akıllı adam küt birden ölüyor. Bu adamı kim devreye giriyor? Kim düğmeye basıyor? Bu kimin elinde? Mevla Talea'nın yedi kudretinde, tasarrufu dahilinde. E o zaman Allah var. Ya öldürecek Allah varsa, e şimdi de yaratan, yöneten Allah var. Yöneten Allah varsa gözetleyen Allah var. Her şeyi gören Allah var, bilen Allah var. Celle celal. O zaman sen nasıl sarı çizme mi hemen gibi gezersin? Size bir hayat vermedik mi? Ömür vermedik mi? Yetecek kadar. bazı dinleyip amel edecek kadar. İşte bir şey anlatıyorum şu Allahu Bir dakika da okuyorsun okuyusun. Amel edecek kadar ömrün yok mu şimdi? Her gün bu kadar nasihatlerde dualar öğretiyorum, namazlar öğretiyorum. Kılacak kadar vaktin yok mu şimdi? Beş vakit namazı 24 saatte kılsan 20 dakikanı almaz be. Yok mu senin bu kadar 24 saatte vaktin? Sen Allah'ın bu kadar verdiği nefeslerden, vakitlerden Allah'a 20 dakika, 30 dakika veremiyor musun? Bu ne hayasızlık ne utanmaz bir şeylik ya. Şimdi yine şu cehenneme girdikten sonra çıkart bizi Ya Rabbi, çıkart bizi Ya Rabbi. Başka işler yapacağız, yaptıklarımızı bırakacağız. E ben size ömür vermedim derdin. Uyarıcı gelmedimse geldi. Madem geldi, vaaz geldi, vaiz geldi, öyle öyleyse tadın bakalım. Belanızı bulun bakalım. Ee, baklava yer gibi şimdi ateşi yiyin bakalım. Fe mali zalimin Zalimleri için hiçbir yardımcı yok. Ben yardım etmiyorum Allah buyuruyor Kimseye de yardım etme izni vermiyorum Bütün peygamberler gelse kafirlere Şefaat edemez cehennemdekilere Şefaat edemez yani ebedi girenlere Kafirleri kastediyorum müşrikleri Kastediyorum zalim Niye zalim Allah ibadet edeceği yerde Nefsine taptı Mevla'yı dinleyeceği yerde Leyla'yı dinledi Ondan sonra efendim Kur'an'a Uyacağı yerde nefsinin hevasına uydu He? Şerata sünnete Bakacağı yerde onlar gitti İsviçre kanunlarını aldı getirdi Başımıza bela etti. Efendim, zalim demek, yersiz iş yapan demek. Zulüm ne demek? Bir şeyi mahallenin gayrine koyan demek. Buranın yerinde olan bu taşı kaldı, buraya koydun. Ne olacak? Ağacın yeri bırak, Söküyorsun ağacı yerinden, kaldırıyorsun buraya. Kurudu ağaç. Tutan bir daha orada. Yeri buraydı. İşte sen ne yaptın? Übadatı, taatı terk ettin. Rabbine isyan ettin. Şeytana itaat ettin. Rema dileküm ya deme. Ey Adem ben size söz vermedim miydi? Emretmedim miydi? Vasiyet etmedim miydi? Allahu teala şeytan, şeytana tapmayın diye. İnne ilahukum Abdul Mubin. Açıkar düşman baba düşmanı dost olur mu size? Ve ibuduni. Siz ancak bana kulluk edin. Hala salatu mustaqim. Bu dost doğru yolu niye terk ettiniz Allah buyurdu? Şimdi tadın belanızı bulun bakalım. Zalimlere yardımcı yok. Onun için yarın ahirette yardımcısız kalmadan yardımcılar şefaat edecekler, daki bize şefaat edemeyecek. Bir hale kendimizi nefsimizi elimizle belamıza atmadan ateşe atmadan evvel şu saatlerde şu iftar saatleri şu cuma saatleri şu kabul saatleri Güneş batmağa yaklaştı şimdi birkaç 20 dakika bir şeyler var bu aralar kabul saatleridir gizlidir bir an çatıp geçiyor Cuma günü birkaç rivayet var en kuvvetli rivayetlerden biri de güneş batmağa yakın Oturun tesbihinizi çekin, oturun istiğfarınızı yapın. Sübhanallah ve okuyun bir yandan. Ya Erhamer Rahimin okuyun yüz kere bir yandan. Estağfirullah okuyun en az yetmiş kere bir yandan. Allah'tan af isteyin, bir yandan sohbet dinleyin. Ve böylece azaplardan kendinizi, canınızı emniyete alın. Bir kısa ara veriliyor herhalde. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Elhamdülillah, salatü ve ala seyyidina Resulullah ve ala aleyh ve sahbih Bir evvelki bölümde de beyan ettiğimiz üzere allah Teala bize ömür verdi, hayat verdi, Rabbimiz bize imkanlar verdi sohbet dinleme imkanları verdi ayetler, hadisler okutturuyor, başımızdan aşağı dinlettiriyor şimdi artık insan ben duymadım bilmedim bana vaiz gelmedi, ayet hadis okunmadı diyemez. Onun için artık insan çok dikkat edecek. Pay kalmadı, ömürler bitiyor, ahiret yaklaşıyor. Her an her gün bu kadar insan ölüyor. Bunların bir kısmı bizden genç, bizden sağlıklıyken ölüyor. Yarın ahirette azabı boylamamak için bugün laf dinleyelim. Dinleyin, itaat edin. Dinleyin, ayet dinleyin, hadis dinleyin. Rabbinizin beyan ettiklerinden istifade edin. Ondan sonra Rabbinize itaat edin. Fakat itaat ettik, dinledik, işte namaz kıldık, oruç tutuyoruz. Efendim bu kadar bir zaman içerisinde bugünkü orucu yamalamamız lazım. Niye yamalamamız lazım? Yırttık da Yani kalkanı deldirdik. Asıya'm cünnetin işte ilk okuduğum hadis oruç kalkandır. Mâlem yâhrika deldirmedikçe kalkandan faydalanır. Dediler ya ne neyle deldirir? Bir kedibinev gıbetin. Yalan konuştu deldirir gıybet etti deldirmiş olur. Şimdi bunu yamalamak için mesela El-ihtiyatat kitabında bizim El-ihtiyatat isimli kitabımız var. 24 ihtiyatla Amel Hakim Tirmize Hazretleri'nin eseridir Biz tercüme ettik Mesela orada sonda duaları Tekrar bir araya getirdik Tekrar Bir adamın aleyhine gıybet etmişse Bir adama iftira yapmışsa Bir adama buhtanda bulunmuşsa işte Vesaire Bu adamdan e, Helallık alabilmesi için Onun için istiğfar etmesi lazım Keffaratül gıybeti Kıybetin kefareti Yani bir insanın olmadığı yerde Aleyhinde konuşmuş olmanın e, Büyük bir günahı var Bunun kefareti suçun temizlenmesi Ve örtülmesi için El istiğfar İstiğfar edecek Kime istiğfar edecek O gıybet ettiği adamın günahlarının af olması için Af isteyecek İstiğfar edecek Kaçıncı Risale o adı Risale kaçıncı Risale Yani bu 65. kitabım benim. El-İhtiyatat. Bunun sonunda mesela 132. sayfada gıybet, iftira ve eziyet. İnsanlara kefaret için okunacak istiğfar. Ondan sonra e, bu istiğfarla amel edecek. Yani. Çünkü hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. E tabi ki adamın kulağına ulaştıysa illa helallık isteyip alması lazım. Ama çoğu gıybetler adamın kulağına ulaşmıyor. Aramızda kalıyor. E bu zaman aramızda kalıyorsa bunu konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Nasıl konuşuruz ya? Sizin biriniz kardeşinin e, diri diri e, yani ölmüş adamın etini kesip işte cesedinden ayırıp bir parça atı bazına yemek sever misiniz? Hiç sevmezsiniz Allah buyuruyor. Ya hiç yenir mi insan? Ne dirinin ne ölünün eti yenir mi ya? Yanmayan mıyız biz? İnsan eti yiyeceğiz. En sevim, sevilmedik iş insanın midesi kalkar ayağa yani. Kusar yani. Peki nasıl yapıyorsunuz bunu her dakika Mevla En için Adam yanınızda olsaydı e, yanda konuşamazdınız bu lafları. O tabi yanınızda olsaydı diri gibi olurdu. Şimdi e, yanınızda değil yanınızda değil diye rahat rahat konuşuyorsunuz. Yanınızda olmayınca o adam ne gibi oldu? Ölü gibi oldu. Nasıl ki ölü sana girip cevap veremez. Yanında olmayan adam da senin de dediğini duymaz cevap veremez. Kendini de savunamaz, müdafaa demez. E sen ölmüş kardeşin ettiğini yemek ister misin? E En e az Mevla buyuruyor diye ama yiyiyorsunuz. Ve Allah'tan <Sessizlik> sakın. <Sessizlik> İnne Allah rahim. Yine de diyor ki tevbeleri çok kabul ederim, çok acırım. Çünkü biliyor ki bu gıybetten kimse geri duramıyor. Dırdırdırdır dır dır dır herkes konuşuyor. Hacısı hocası bu işin içine düşüyor. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani gıybetten sakınmak lazım. Rivayet'e muhafaza olunmak lazım. Hal böyle olunca orucu deldirmemek lazım. Neyle deldirir? Yalan konuşsa delen deldirmiş olur. Kalkanı yarın ahirette o oruç seni kurtaramaz azaptan. Kalkan delik, iş görmez. Yani cehennemin ateşinden soru muhafaza demez. Yalan konuştuğu için o gün bir yalan konuşsa bir yalanla o günün orucunun cevabı gitti. Hani oruç Bozulmadı, kazaya kalmadı, kefarete düşmedi ama Sevabı yan gelirleri vardı, yan gelirler Hepsi iptal oldu Katlamalar, tezifat, muzafat Yani Mevla seni orucuna ne kadar bir oruç tutuyorsun Yüzlerce, binlerce kat sevap veriyordu ya Ramazan'da farzlar 70 farz kadar Hadis-i şerifine görsene bir, bir oruç, farz oruç 70 tane yazılıyor Mesela bu kadar katlama 70 e fi sen ne yaptın bu katlamadan mahrum oldun yazık değil mi sana ya niye gıybet ettin ettim ne ettim ettim bir daha yapmamak lazım e bunu yamayabilirsin orucun deliğini delik açtın kalkanda. yamayabilirsin neyle Dördüncü ihtiyat 132. sayfada Allahu mağfirli ve likulli men teka diye devam ediyor iki satır bir şey Manayı da düşüneceksin, Beni de imanlı erkeklerle, imanlı kadınlardan, Müslüman erkeklerle, Müslüman kadınlardan kimi kötülükle andıysam, kimi gıybet ettiysem, kime iftira ettiysem, kime haksız yere eziyet ettiysem, bunların hepsinin günahlarını mağfire E ben zaten o adama kızıyorum, hiç sevmiyorum o adamı. Ondan sonra niye ben ona dua edeyim, günahları af olsun? E niye gıybet ettin? Gıybet edince hakkı doğdu. Şimdilik de af istersen kurtulursun. Eğer onun günahlarının affı için dua etmezsen, kaldı bela üzerine, Yırtın da yamalı de tıkatamadın, ahirete de bu gıybet ve e, dedikodu ve kıybet din açtığı yara ile beraber bu orucun e, yaralı ve ayıplı vaziyette mahşerde gelecek. Bu günün orucu. Onuncu bizim milleti uyuması lazım. Yani uyanık durma elverişli bir tipte değiller. Uyanık durdular mı? Durdur çok konuşuyorlar. Tabi ne Musa'yı mübadetün, oruçlu da ibadettir hadis Şerif'te var. Nefesleri tesbih geçer. Allah yazar. Ama işte ibadete kuvvet için uyuyan. Mesela ben şimdi cumadan geldim. Biraz uyudum. Ne yapayım? Akşam şimdi sohbet var. Şimdi teravih var. Gece bir daha sohbet var. E nasıl dayanım Birkaç saat uyudum yani. Cumadan sonra gelince. E şimdi bu uyku ibadet olur. Niye ibadet olur? Allah biliyor ki ben sohbet olmasa e dersim olmasa, teravide kuvvet olmasa mesela dayanabilirdim. Yatsıya kadar o yani uyumadan dururum. Ama şimdi yatsı yok ki teravi var yani. Teravide ayakta mı uyuyayım? Onun için ibadete kuvvet niyet ettim. Sohbeti yapabilirim. şimdi. Bu sohbeti yapamazdım gibi öyle dururdum burada. Onun için yattım. E ne oldu? İbadet oldu. Uyku oruçtun uykusu ibadet oldu. Onun için işte Namazlara kuvvet olsun, zikre kuvvet olsun... ...teravih namazına kuvvet olsun... ...sahururuka kuvvet olsun... ...geceler kısa yani... ...adam bir saat iki saat uyuyamıyor bile... ...onun için uysan oruçlunun uykuları... ...tüm ibadet ol... ...bir de oruçluyken uyurken konuşamıyorsun... ...konuşamadığın için de günaha giremiyorsun... ...en mühim mesele... ...sevabını da bıraktık... ...uykunun ibadet olmasını da bıraktık... ...hiç olmazsa uyurken gıybet yapamıyorsun... ...dedikodu yapamıyorsun... ...iftira yapamıyorsun... E şimdi bu cep telefonları çıktı... ...şeye lüzum kalmadı ki... ...yani insanları... ...efendim... E, ...insanlarla buluşup da gıybet edecektin... ...şimdi zaten her dakika buluşuyorsun... de elinin altında... telefon cebinde... ...hemen gıybet dedik... ...o da iftira kırılar gidiyor... ...onun için... ...yalan söyleyen orucunu deldirmiş olur... ...gıybet eden orucunu... ...yırtmış olur... ...kalkanını efendim... ...yırtmış olur... ...bunu yamalamak lazım yamalamak için istiğfar lazım ama ölenin için estağfurullah diye olmaz. O gıybet ettiğin adamın günahlarının affı için istiğfar edeceksin ki onun hakkından kurtulasın. Eğer duyu büzülmediyse, duyu büzüldüyse de mutlaka helallik almak lazım. Onun için istiğfar edelim. Bak el ihtiyatat kitabı da hiç elden düşürecek bir kitap değil. 24 tane ihtiyatlı amel var. Bunların 15'i zikir ve dua ile alakalı. Hemen hemen 15 16'sı işte bak burada ne kadar önemli bir mesele var Her iftardan evvel okusan onu e Bugün gıybet ettiysem Bugün dedikodu ettiysem ettin, Allah muhafaza Bir Müslüman eziyet ettin Anladın anlamadın Bildin bilmeden Oluyor böyle bir şeyler ya Beşeriz işte O zaman mutlaka istiğfar Allah'tan mağfiret talep etmek lazım Dua etmek lazım İnşallah Şimdi bu gece 6. gece Allah Teala Hazretleri size teravih namazını kılarsanız Beyt-i Mamur'u tavaf edenlerin, Beyt-i Mamur ne kadar? Yedinci kat semada kâbe'nin üstünde. Meleklerin metafu tavaf kağıdır. Beyt-i Mamur'u tavaf eden meleklerin ne kadar sevabı varsa hepsinin sevabını isyan eder. Taçlar, kerpiçler, kiremitler, tuğlalar, bütün canlı cansız bütün varlıklar onun günahları için istiğfar eder. Bu gecen teravisini kaçırmayalım. İnşallah teravih kıldığımızda, Beyt-i Mamur'u tavaf eden her gün yetmiş bin melek tavaf eder. Kıyamete kadar bir daha onlara sıra gelmez. Kıyamete kadar sıra gelmez. Allah'ın o kadar orduları var, melekleri var. Hepsinin sevabı kadar Allah mükafat yaslan eder ve bütün e, mahlukat günahlar için istiğfar eder. Allah Teala oruçlarınızı kabul eylesin. Amin.